Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Çin'in rüzgar enerjisi gücü 140 gigawatt düzeyine yükseldi. Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk 5 ayında ülkede 7.2 gigawatt gücünde rüzgar enerji santrali daha devreye girdi. Bu artış ülkenin rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi kapasitesinin 136.2 gigawatta yükselmesini sağladı. Çin'in bu alandaki elektrik üretim kapasitesi 2015 yılında 33 gigavat artarak 129 gigavata ulaşmıştı. Çin Enerji Yönetimi geçen yılın sonunda 2016 yılı için rüzgar enerjisinde 20 gigavatlık güç artışı hedeflemişti. Bununla birlikte yönetim tarafından Mart ayında yapılan bir açıklamada rüzgar enerjisi yatırımcılarının 2016'da devreye girebilmek üzere 30.8 gigawattlık yeni başvuru yapabileceğini de duyurmuştu. Bununla birlikte rüzgar enerjisi hali hazırda dünya lideri olan Çin, elektrik şebekesindeki sorunlar nedeniyle bu kurulu güçten yeterince yararlanamıyor. Şebeke sorunları yüzünden geçen yıl rüzgar enerjisinde sağlanan üretimin %15'ine denk gelen 33.9 milyar kilowatt saatlik elektriğin kullanılmasına neden olmuştu. Benzer sorunlar nedeniyle 2015 sonu itibariyle 16 GW'lık rüzgar enerjisi gücü de şebekeye bağlanamamış durumdaydı. Türkiye'nin de bir yandan dağıtık yenilenebilir enerji sistemlerine yatırım yaparken şebekeyi de güçlendirmesi ve dağıtık enerji sistemlerine Uygun hale getirmesi gerekiyor yoksa pek yakında Çin'in karşılaştığı zorluklarla Türkiye'de karşılaşabilir hali hazırda yatırımcılar uygun bağlama noktaları bulmakta zorluk çekiyorlar. Bir yandan da vatandaş devlet her ne kadar bu konuda yavaş olsa da temiz enerji için harekete geçiyor. Sinop, Gerze, Gürsökü köyünde yaşayan Kezban Karaman, Almanya'da yaşayan ailesini ziyarete gittiğinde dikkatini çeken ve çatılarda gördüğü güneş enerjisi santrallerinin kendi köyünde de olması için gerekli adımları attı. Gerze gündem haberlerde yer alan habere göre Karaman, bir yıl önce Gerze, Gürsökü köyündeki evinin bahçesine güneş enerjisi santrali yaptırmak için gerekli mercilere müracaatını yaptığı çalışmalara başladı. Zorunlu prosedürün bitmesiyle Güneş Enerjisi Santrali 25 Temmuz 2016 pazartesi günü Samsun-TEDAŞ Bölge Müdürlüğü Samsun-YEDAŞ ve Sinop-YEDAŞ yetkilileri tarafından incelendi, geçici kabulü yapıldı ve elektrik üretmeye başladı. Firma yetkilisi Murat Coşkun, hizmete giren Güneş Elektrik Santrali'nin yaklaşık 26 bin liraya mal olduğunu, şu an fiili olarak 3.6 kW elektrik ürettiğini ve sistemin 30 yıla kadar %80 verim garantisiyle yaklaşık 60 ila 70 yıl ömrü olduğunu ve kendisini 7 yılda amorti edeceği bilgisini verdi. Vatandaşın atıl gelirini nasıl anlamlı bir yatırıma dönüştürebileceğinin çok güzel bir örneği, 7 yıldan sonra 70 yıl ya daha doğrusu 63 yıl boyunca bedava elektrik sağlayacak ve gelir getirecek bir yatırım bu. 25 Temmuz gecesi, Gece yarısı 12 civarında Validebağ Korusu'nun Acı Badem yönündeki yamaşlarında yangın çıktı. Validebağ gönüllüleri ve mahalleliler otluk alanda çıkan yangına hemen müdahale ederek alevler korumaya alındı ve yayılmadan söndürmeyi başardılar. KOS Medya'da yer alan habere göre hemen haber verilmesine rağmen Koru'ya yangın söndürülmek üzereyken gelen itfaiye soğutma işlemi yaparak Gece yarısı 2.30 civarında korudan ayrıldı. Söndürülmeden atılmış bir izmarit nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın 500 metrekareye yakın bir alanı tahrip etti. Vaydeva gönülleri de yazılı bir açıklama yaparak 2012 yılında yine koruda çıkan bir yangın üzerine defalarca bir müdahale planı geliştirilmesi için gerekli yerlere başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade etti. Açıklamada çıkan yangının Validebağ gönlülerinin ve mahallenin çabalarıyla söndürüldüğünü ve bir kez daha facianın kıyısından dönüldüğü belirtildi. 25 Temmuz, 26 Temmuz'a bağlayan gece 12 sularında Valdebağ Korusu'nun Acı Badem yönündeki yamacında yangın çıkmıştır. Mahalleli ve Valdebağ gönülleri hemen ilk müdahaleyi yaparak yangını söndürmüşlerdir. Hem de itfaiyeye haber vermişlerdir. Adresin tam verilememesi gerekçesiyle geciken itfaiye soğutma işlemini yaparak 2.30 gibi korudan ayrılmıştır. Söndürülmeden atılmış bir izmarit nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın 500 metrekare alanı tahrip etmiştir diye açıklama yapıldı burada. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke ilçesinde kurduğu Göksu Entegre Atık Değerlendirme, Depolama, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisinde çöpten elektrik üretimine başlandı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre 147 dönümlük alana kurulan tesiste mevcut düzenli depolama alanı ve biokütle enerji üretim ünitesi ile saatte 1.2 MW Yani 1200 kWh elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Bu rakam yaklaşık 8000 konutun aydınlatma ihtiyacına denk. Tesisten elde edilen enerjinin satışından Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına yaklaşık olarak 3 milyon lira girecek. Başlangıç olarak Silifke ve Erdemli ilçelerinin ihtiyacını karşılayacak tesis. 2017'de katı atık aktarma istasyonlarının yapımıyla Mut ve Gülnar'a da hizmet verecek. Keşke tabii sıfır atık üretimiyle bu atıkların oluşturulmasında harcanan enerji hiç harcanmasa ve tasarruf edilse atık depolama sahalarına ihtiyacımız olmasa. Yine de bu hiç olmazsa belediyenin doğru yönde bir adımı diyelim ama tabii ki bunun diğer çözümleri, köklü çözümleri, sistemik çözümleri çok daha önemli. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği